İsterseniz hemen konuya gireyim. Aile Büyütme Derneği'nin programında olan... ...yönetim kurulu sohbet toplantılarından birini yapmaktayız. E, Sayın Başkan, periyodik toplantılar devam ediyor. Anlan kararlar doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Ayrıca e, böyle bir toplantıya neden ihtiyaç duydunuz? Evet, bu sorunun geleceğini tahmin ediyordum... Basını dikkatle izliyorsanız, çalışmalarınızın ne kadar yetersiz olduğunu görür, Fransa'yı bekleyen tehlikeyi daha yakından tanımış olursunuz. Büyütüyorsunuz <gülüyor> Başkan. Asıl siz konuyu ciddiye almıyorsunuz. Aile Büyütme Derneği kurulalı 12 yıl oldu. Bugüne kadar neler hedeflendiğini, buna karşı ne kadarının başarıldığını rakamlarla görmek isterseniz lütfen şu raporu inceleyin. Derneğimizin hedefi yaşlanan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Fransız nüfusunu çoğaltmaktır. Affedersiniz, bunu bilmeyen mi var? Yıllardır bu dernekle halka hizmet götürüyoruz. Evet, hizmet götürdüğümüzü sanıyoruz. Biraz önceki rakamlara gelmek istiyorum. 12 yılın istatistikleri burada. Her yıl çoğalmasını istediğimiz nüfus, her geçen yıl daha da azalır oldu. Ne yani? Derneğin bunca faaliyeti havaya mı uçtu? Sanmam. Sanmam. Demek ki derneğimiz ve diğer kuruluşlar olmasa da bu rakamlar daha da düşük olacaktı. <gülüyor> Desenize biz çalışmasak Fransa'da hiç çocuk doğmayacak. Baylar, <gülüyor> bu istatistiklerden çıkan sonuç daha da çalışmak ve faaliyet alanlarını genişletmek olarak görülmektedir. Daha neler yapılabilir bilmiyorum. Çocuk yapmayı teşvik için basın organlarına ilan veriyoruz. Teşvik olsun diye filmler çevriliyor, seminerler, konferanslar, açık oturumlar düzenleniyor. Bu insanlar çocuk yapmak istemiyorsa, ...başka ne yapabiliriz ki? Beş yıl içinde iki çocuk yapmayanı asabiliriz. Henry... <gülüyor> <gülüyor> ...bayat esprileri harcadığın zamanı... ...neler yapılabilire harcarsan... ...sanırım daha iyi şeyler elde edersin. Aa, düşünmüyorum sanma. İstatistikler bu bilgileri verdikçe... ...çok değil. On, bilemedin on beş yıl sonra... ...yabancı nüfus Fransız nüfusundan daha fazla olacak. Yabancı olması bir yana... ...bu nüfusun çoğunluğu değerlerimizi dışlayan... ...Müslümanlardan olacak. Evet... Bence de meselenin en tehlikeli yeri burası. Bir çocuğa karşı verilen aile yardımı yeterli gibi. İkinci ve daha sonraki çocuklar için verilen rakamları artırmak gerekir diye düşünüyorum. Sizinle aynı görüşteyim. İkinci çocuk sahibi olan anneye çalıştığında alacağı maaş kadar maaş veriliyor. Sorun maddi değildir. Öyle olsaydı her evde bu kadar süs köpeği bulunmazdı. <gülüyor> ee, Marie yine kızacak... Halka insanların köpeklerden daha kıymetli olduğunu anlatmalıyız. Canım televizyon durmadan teşvik ediyor, kilise elinden geleni yapıyor, gece yarıları çan çalıyor. Çanlar kimin için çalıyor? Çanlardan <gülüyor> şikayetçi olanlar bile var. Bu kadar teşviye rağmen sonuç hüsran. Şu fakir Müslümanlara şaşıyorum. Sanki şartları kötüleştikçe daha da çoğalmaları gerekirmiş gibi durmadan çocuk yapıyorlar. Ah o zaman biz de şartları en kötü seviyeye indirelim. <gülüyor> Alo kim? Aa, evet muhalif mi değil mi? Hı hı, tamam biraz beklesin. Türkiye'den röportaj için gazeteci gelmiş. Peki beyler bir dahaki toplantıya daha hazırlıklı gelmenizi bekliyorum. Efendim sizi ülkemize yaptığınız doğum kontrolü konusunda yardımlardan tanıyoruz. Benim sormak istediğim yapılan bu çalışmalara rağmen bir türlü istenen sonucu elde edemedik. Bu konuda neler yapılabilir? Şimdiye kadar neler yapıldı? Ee, sizden ve diğer batılı ülkelerden gelen doğum kontrol ilaç ve malzemeleri ücretsiz dağıtıldı. Ayrıca çok yönlü eğitim çalışması yapıldı. Yetmez. Caydırıcı önlemlerin alınması gerekir. Mesela birden fazla çocuk için kademeli caydırıcı cezalar koyulması gerekir. Maddi cezaların yaptırım gücü daha fazladır. Hı hı. Ayrıca bol bol drama programlar yapın. Şimdilik ilk aklıma gelenler bunlar. Evet. Ay pardon izninizle bir telefon etmeliyim. Rica ederim tabi. Alo. Charlotte. Yavrum nasıl iyi mi? İlaçlarını içirmeyi unutma. Çok iştahsız. Bifteğini fazla pişirme. tamam. Yemeğini yedirdikten sonra parka götür onu. Saat üçte kuaförde randevusu var. Bir aksilik olmasın diye hatırlatıyorum. Akşam defilede en şık o olmalı. Tamam. Geçmiş olsun çocuğunuz mu hasta? Hayır çocuğum yok. Köpeğim biraz rahatsız da. Eee yavrum diyorsunuz. Sonra kuaför, park, defile... Akşam Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin en güzel giyinen Fifi yarışması olacak. Onu benim yavrum kazanmalı. Ne o niye şaşırdınız? Ee, şey <gülüyor> evet e, nüfus planlaması ile ilgili araştırmalarım sırasında bir muhalif yazı okumuştum. Orada her zaman dünyada insanlara yetecek kadar nimetin olduğu yazılıydı. Yazar yeter ki bu nimetler adil olan bir ölçüyle insanlara dağıtılsın diye yazıyordu. Bir anda o yazıyı hatırladım. Biz elimizdeki zenginliği istediğimiz yere harcamakta özgürüz. Çünkü biz güçlüyüz. Bu bizim hakkımız. Evet. Anladım. Hem de çok iyi anladım. Ee, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Aa nereye? Daha yeni başlamıştık. Teşekkür ederim. Her şey ancak bu kadar güçlü anlatılırdı. Anlayan için.